Merhaba Lilo, hoş geldin. Teşekkürler. Stüdyoda iki konumuz var. Cemal Bali Akal ve Ozan er... Özden. Özden. Evet iki konumuzda MacWelly konuşacağız. 2010 yılında yapılmış bir sempozyum, konferansın yayınlanmış olan kitabı var. Burada tebliğler sunulan tebliğler bir araya getirilmiş. Bunları konuşacağız. İki, siz sayın Akal siz. ...konferans düzenleyen kişisiniz galiba. Evet, belki onu biraz... Evet. ...anlatmam gerekirse... Ee, ...Bahçeşehir Üniversitesi'nde... ...düzenlendi bu sempozyum. Ben Bahçeşehir'in kadrosunda değilim... ...ama sağ olsunlar... ...benden istediler. Makeveli uzmanı aranıyordu. Kolay değil tabii Türkiye'de Makeveli uzmanı bulmak... ...ben de değilim ayrıca. <gülüyor> Bunu da söylemek zorundayım. Hani modernite üstüne çalıştığım için... ...Makeveli ile elbette ilgileniyorum... Ee, o vesileyle e, bu toplantı yapıldı ama toplantının aslında benim dışımda e, ünlü bir makyavelli uzmanı vardı. E, Enzo Baldini e, önemli bir makyavellicidir. E, o da zaten Başşehir Üniversitesi Dekanı'nın tanıdığı biriydi. Dolayısıyla onunla birlikte çalışarak düzenledik. Ben e, Türkiye kanadını çağrılanlarla e, oluşturdum diye Ozan da aralarındaydı zaten bir de Enzo Baldini'nin tanıdığı önemli Machiavelli uzmanları geldi işte Silvio Suppa Migliorini Markiusim gibi iki günlük bir sempozyumdu dinleyici sayısı son derece sınırlıydı <gülüyor> neyse pek Machiavelli'ydi yani Machiavelli'nin çok yayınlanmış hükümdarı prensi vardır ama şey yapamadık Büyük bir ilgi oluşmadı doğrusu. Bir iki toplantı hariç. Ee, ama verimliydi. Arkasından da işte e, böyle bir fikir doğdu. E, Baldini ile de konuştuk. Hani bunu bir derleme haline getirebilir miyiz diye katılanlarla birlikte. O da oldu. Ee, yani kitap bu. Evet, kısa evet. hikayesi. Peki, ortaya bir soru atayım isterseniz önce. Yani Machiavelli hem cumhuriyetçi hem de hükümdar öğütler veren bir Nasıl bir cumhuriyetçi bu? Yönetime dair yol gösteren, hükümdara yol gösteren. Bir de şunu soracağım. Cumhuriyetçi Quinton Skinner'ın bir cumhuriyetçilik anlayışı var. Bir de başka bir cumhuriyetçilik anlayışı var. İtalya'da Negri'nin, Hart'ın, Spinoza'da kaynaklarını bulan bir cumhuriyetçilik. Buna bir bağ var mı? Nasıl? Hangi cumhuriyetçi? Biraz da çelişkili mi görünüyor. Yani Macbeth'i galiba çelişkilerin düşünüyor zaten. Evet. Bunu biraz açalım isterseniz. Buradan başlayalım. Ben ortaya koyuyorum. Yani ortaya atıyorum. Peki kısaca şunu söyleyeyim. Ben Makya e, yani Cumhuriyet üzerinden düşünürken bunların kent cumhuriyetleri olduğunu dolayısıyla çeşitli cumhuriyet tanımları arasından yalnızca bir tanesini karşılayabileceğini düşünürüm. E, bu soruyu cevaplandırırken de aslında onun modernite içinde nerede olduğunu düşünerek belki cevaplandırmaya çalışabilirim. Bu e, sen bırakayım? Ee, ben de öyle çok derinlemesine Machiavelli üzerine araştırmalar yapmış birisi değilim. Ee, dolayısıyla e, genel bir yanıt vereceğim bu sorunuza. Ee, şimdi Machiavelli'nin prensin hükümdarını e, belki e, değişik açılardan okumak mümkün ama e, o kitabın niyeti gerçekten bir hükümdarı bir prensi ya da bir ne bileyim işte elinde büyük bir güç bulunduran bir despotu iktidarda tutmak mıdır yoksa başka bir niyet midir bu hep geldi biliyorsunuz dolayısıyla hükümdarı prensi işte bir öğütler kitabı değil de bir eleştiri kitabı olarak da okumak mümkün belki makyabeli'nin cumhuriyetçiliğini ya da iktidarın daha e, yaygın bir biçimde kullanılması gerektiği düşüncesine daha yakın olduğunu söyleyebiliriz hükümdarı eğer bu eleştirel perspektif üzerinden e, değerlendirirsek. Peki sizin e, e, sunduğunuz tebliğde hikmet-i hükümet kavramının geniş ve dar anlamlarıyla onu bu Machiavelli ve Machiavellizmi bağlantılandırmaya çalışmışsınız. Önce bu kavramları bir açalım isterseniz. Geniş ve dar anlamdaki nedir? Ve dar anlamdaki hikmet-i hükümet, Machiavellizmin özel bir ifade ediliş tarzı olduğunu söyleyeyim. Siz eğer yanlış anlamadıysam, yani yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl bağlantı? Evet haklısınız. Ee, dar ve geniş anlamda hikmet-i hükümetten önce belki Machiavelli ile Machiavellizm arasındaki ilişki biraz açık kavuşturmak gerekiyor. Yani bana sonra mi eğer bir e, işte araçlar amaç uğrunda her şekilde meşrudur. Amaç her türlü aracı meşrulaştırır gibisinden bir şey gibi okuyorsanız eğer, böyle bir çok düz bir okuması vardır Machiavellizmin siyaset evet. veyahut da her alanda. Etiksizliğin de şeyi bu. Ee, Formül evet. siyaset. Ee, Machiavelli bu bir düşünür ve yazar olarak Machiavelli bence Machiavelli's değildir bu anlamda. Bir kere onu ortaya koymak evet. lazım. Yani Machiavelli'zim, Machiavelli'nin yanlış anlaşılmasından mıdır, farklı yorumlanmasından mıdır, bir şekilde üremiştir ama Machiavelli'zim, Machiavelli'ye çok uygun bir düşünce biçimi değildir diye diyebiliriz. E, Hikmet-i Hükümet'i de belki bu açıdan değerlendirmek lazım. Şimdi Hikmet-i Hükümet'in e, bir yönetme sanatı olarak anlaşılması durumunda bir somut siyasi düzene ilişkin bir içeriği vardır ama hikmet hükümetin kural tanımazlık ve o andaki siyasi çıkara uygun her türlü davranışı gösterebilme esnekliği olarak anlaşılması durumunda makkevelizme uyması söz konusu fakat hikmet hükümet İlk ortaya atıldığı anda bu belki Machiavelli'nin kendi düşüncesi çerçevesinde de daha e, anlamlı bir e, içeriğe bürünecektir. E, aslında bir yönetme sanatıdır. Yani bir siyasi bütünü öncelikle düşünmeniz gerekiyor. O siyasi bütünün siyasi bütünü içinde yer alanlardan ve özellikle yöneticilerden daha üstün bir amacı olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Ve yöneticinin de bu anlamda kendi kişisel çıkarlarını arka plana alarak o yönetilen yani yönetimde olduğu siyasi bütünün amacı uğrunda esneklik gösterebilmesi şey yapılıyor. Fakat bunu çok daha şey bir biçimde işte yani iktidarda kalabilmek için her türlü yolu uygulamak olarak da algılayabilirsiniz. O zaman işte makyavelizme geliyor ama diğer türlüsü biraz daha siyaset bilimi kalıpları içinde bir yere oturtulabilen bir şey diye düşünüyorum. Bilmiyorum çok bu ben karışık de, oldu. <gülüyor> e, ben de şeyi, aklıma bir paralellik geldi de yani acaba bu makyavelizmin makyaveliye e, mal edilmesi biraz da Darwin'in sosyal darwinizminde Darwin'e mal edilmesi gibi düşünülebilir mi? Yani büyük bir haksızlıkta... <gülüyor> E, bence <gülüyor> kesinlikle yani Darwin örneğinde bu çok daha net çünkü Darwin sosyal darwinizme karşı olduğunu açıkça yazıyor, açıkça zaten. yazıyor evet. <gülüyor> kendini <gülüyor> savunabiliyor ama <gülüyor> <Ben gülüyor> Mahkemenin böyle bir şansı da olmamış Yok, değil evet. mi? Evet. ama yapamıyor tabi ama kurtulmak Hı. Kolay olmuyor bu gibi. yani toplumların en çok sık düştükleri tuzaklardan biri bu klişeler olsa gerek yani böyle düşünmek çok işimize mi geliyor nedir yani sürekli Machiavelli gibi oldukça önemli bir düşünür yani 500 yıl filan oldu galiba değil mi yani ne kadar oluyor. 1513 Prens'in yazılışı 32 basılışı. Evet, yani, yakın 500, 500 yıla yakın. çok yakın ve 500 yıldır şeyini varlığını sürdüren bir önemli düşünce bütünü filan onu böyle her şeyi mübah görmekle şey yapmak çok acı bir durum yani gerçi Darwin'de de aynı sorun ne yazık ki var Ama, yani bu galiba bütün düşünürler içinde söz konusu aynen. yani bir denlemesine incelendiği zaman Karşılaştığımız insanlar var Bir de onlar üstüne yayılmış olan e, Hurafeler var Basmak Basit olayım. algılar var Makeveli de ne yazık ki bunun tuzağına düşüyor Ben hep anlatırım Belki biraz hafifletmek için de konuşmayı e, Yakın zamanda Bir e, Öğrencim şu anda Zaten o da senin de tanıdığın biri ama da Gerek yok yeterlik sınavına giriyordu Yeterlik sınavında da ilk soruyu ben soruyorum Biraz da bu ilk sorular rahatlatmak için Sorulur öğrencileri. Hani Konuşabilsin falan tanıdığım Değerli de bir insan olduğunu düşündüğüm kişi Onun için yardımcı olmak lazım Canavar var çünkü beş tane karşısında İşte dedim sen Machiavelli'yi seversin Machiavelli üstüne konuşalım dedim Demeye varmadı bir çıldık koptu Bizim hocalardan ne makyabeli mi o kötü pis adam filan diye böyle. Şimdi <gülüyor> 1532'de makyabeli kitabı yayınlandıktan sonra katolik kilisenin elbette makul olan tepkisi buydu. Evet. Çünkü bütün onun meşruiyet e, algısını şey yıkıyordu ama 500 yıl sonra hala böyle bir çıldık yükselmesi üniversitenin içinde üstelik ve bilim adamlarından yükselmesi hurafenin ne kadar kalıcı olduğunu da gösteren örneklerden biri. Evet evet. 300 yıl evet, evet. sonra da şeyin... E Katolik Lisesi'nin aynı Katolik Lisesi'nin sap neler yaptığını, eserlerini Tek <gülüyor> erkek, erkek, erkek, erkek kendisi olduğu için bütün o güzelim şiirleri yakıp yıktığını da biliyoruz yani. Böyle, ben bir de şeyi soracaktım Ozan Bey. E, e, bu rezondete olarak mı kullanılıyor? Hikmeti hükümet nedir? Tam açabilir miyiz onu azıcık? Ee, evet, rezondete şöyle, şimdi e, rezondete kavramını Türkçe'ye devlet aklı olarak da e, çeviriyorlar. E, bu, bu şekilde de çevrilebilir ama ben Hikmet hükümeti biraz Osmanlıca evet. olmakla birlikte bu terimi tercih ediyorum. E, çünkü e, Rezondetta'nın e, ilk ortaya atılış biçimi itibariyle bunun bir biraz önce de söylediğim gibi e, ...yönetme sanatı oldu, olarak tarif edildiğini görüyorsunuz. O anlamda yani hükümet etmenin bilgisi anlamında... ...hükümet edebilmenin yolunu yordamını e, bilmek anlamında hikmeti hükümet. E, şimdi bunu e, biraz önce gene söylemeye çalıştığım gibi... ...iki farklı şekilde anlamak mümkün. Birincisi e, işte özellikle hukuk devleti kavramı ile bir zıtlık içinde kurgulamak mümkün hikmeti hükümet yani hikmeti hükümet gerektiğinde var olan yazılı kuralları anayasayı vesaireyi de çiğneyebilmektir istisnai daimi kılmak gibi bir şey istisnai daimi evet bunu bu şekilde de söyleyebilirsiniz evet ve dolayısıyla hikmeti hükümet bir anlamda Yöneticinin denetimsiz kalmasını ve e, dolayısıyla her türlü kendine, e, kendi çıkarına uygun fiil içine girebilmesi yetkisini ifade eder. Ama e, hikmeti hükümet gene rezondete ilk olarak ortaya atıldığında yine biraz farklı düşünüyor. Burada, burada biraz gene hükümdara öğütler gibisinden yani, yani devlet ya da siyasi bütün senden ibaret değil, siyasi bütünün senin kişiliğini aşan bir varlığı var. Sen hükümdarsın ama siyasi bütün senden daha fazla bir şey. Dolayısıyla gerektiğinde kendi çıkarını arkaya alıp bunu öne çıkarabilmelisin. Yani siyasi bütünün çıkarı uğruna sen kendi şeyinden evet kendi hükümdar kişilik yetkilerinden şey yapmalısın. Evet. Geri adım atabilmelisin. Yani bir konuda karar verirken bunu gözetmelisin esas olarak. Siyasi bütünün geleceğini gözetmelisin. Kendi kişisel e, devamlılığını değil gibi bir şey. Evet, gibi bir anlamda var. da yönetim sanatı, evet, zanaatı diyebiliriz evet, değil mi? Bu Art, anlamda bu hikmeti anlamda. Hükümet. hükümet. bu anlamda evet. Ama tabii 20. yüzyılda artık bunu tamamen hukuk devleti kavramı geliştikten evet. sonra hukuk devletinin bir antitezi olarak algılıyoruz yani evet. e, hukukun yarattığı Çünkü orada hukuk şeyi hukukun ifade ediyor evet. e, siyasi bütünün çıkarı denilen şey hukuk kurallarında esas olarak yazılıdır diye düşünüyoruz ve Dolayısıyla bunlardan sapma yetkisi e, Tabii ki olumsuz bir anlam ah, e, tam şey, da günümüzde de çok birçok yer için anlam ifade eden bir tartışma bu herhalde. Machiavelli'nin de tam zamanı gelmiş tekrardan anlaşılıyor. Şimdi... Ama günümüzde siyaset zaten yönetme biçimi, yönetme sanatı olarak da tanımlanmıyor. Halkın, demosun karar alması, sürece katılması olarak katılıyor. Yani Machiavelli'nin evet biraz o daha eski bir siyaset anlayışını ama bu da çok normal. Hı hı. Dediğimiz gibi 500 yıllık bir zaman var arada. Evet. Peki size bir soru sorayım ben e, Sayın Cemal Bari Akal. Hükümdarın Spinoza'nın teolojik, biyolojik incelemesi gibi şeytani bir yapıt olduğunu söylemişsiniz. E, düşünce tarihi hükümdar ile de hesaplaşması hesaplaşmasını bitirmemiştir. Skolastik düşünceyi hakikaten altını oyan bir e, düşünür. E, demin de verdiğiniz bir örnekler. Skolastik düşüncenin hala üniversitelerimizde de böyle yerleşmiş olduğu anlaşılıyor. Bir örnek. Peki neden hangi, nerede bulabiliriz bu yıkıcı görüşünü? Hükümdarın ya da diğerlerinin neresinde bu kadar siyaseti gökten aşkınlıktan yeryüzüne indiren bir anlayış var. Ama bu nerede bunu can alıcı noktası nerede? E, e, meşruiyet ilişkisinde. Yani skolastik meşruiyet ilişkisini biliyoruz. Yöneticiyi, tanrıda Doğrulayan yöneticinin eylemlerini işte yasaya göre Tanrı'nın yasasına göre şey yapan değerlendiren iyi ya da kötü olduğunu böylece söyleyen bir anlayış hakim. Ee, tabi bunu çekincelerle söylüyorum. Ee, Makeveli de en gördüğümüz şey bir e, bu bağı koparıyor. E, çünkü e, söylediği şudur prense ya da hükümdara söylediği ne istersen yapabilirsindir. Yani özeti aslında prensin budur. Davranışlarını değiştirebilirsin, hiçbir ilkeye bağlı kalmayacaksın, istediğin her şeyi yapabilirsin. Sınırsız bir güç aslında hükümdara tanınan. E, tam Katolik kilisenin aslında e, şeyinin karşısında bu, resmi görüşünün karşısında. Çünkü yönetici ister istemez Tanrı'nın yasasına uygun davranmak zorunda. Ee, ve bir yönetici Tanrı'ya bağlı olduğu aranda istediği her şeyi yapabilecek bir tek güç olabilir. Skolastik düşüncede. O da Tanrı'dır. Onun dışında hiçbir e, insani gücün her istediğini yapma imkanı olamaz. E, bunu söylediği anda makkevelli o yöneticiyle Tanrı arasındaki meşruiyet bağını koparıyor. Evet. Ee, yeni bir Tanrı. Belki dünyevi bir tanrı doğuyor ki bu inanç devam eder zaten olsa bu yüzden ölümlü tanrı adını verecektir. Çok uygundur bu açıdan e, Mahkeveli'ye söyledikleri. Birincisi bu. E, i̇kincisi Mahkeveli aynı zamanda antifeodal bir düşünür ve döneminin aslında hakim sınıfına da karşı olan birisi. Yani karşı olan derken böyle açık bir siyasi tavırdan söz etmiyorum ama en azından söyledikleri, da söyledikleri bunun işaretlerini verir. İşte küçükler ve büyükler diye günün e, terminolojisiyle konuşur. Bizim siyasi hukuki terminolojimize yakın değildir mahkebeliğin terminolojisi ama büyükler dediği soylulardır. Küçükler dediği işte geleceğin burjuvaları diye adlandırılabilecek olan kitledir. Ee, ve o hükümdarın artık desteğini soylulardan değil, büyüklerden değil, küçüklerden alması gerektiğini söyleyerek ikinci bir darbe vurur feodal sisteme. Hem inancına hem aynı zamanda sosyal katmana. Dolayısıyla şey burada ama şunu da söylemek zorundayım. Demin çekincelerle dedim biz Mahkeveli'yi böyle sanki tek başına orada duruyormuş ondan başkası bunları düşünmemiş filan evet. gibi düşünüyoruz. Oysa hiçbir düşünürün böyle olması mümkün değil. Ee, Macheville'de döneminin insanı. Başka düşünürler gibi. Dolayısıyla bu düşünce zaten hazırlanıyor. Kilisenin içinden de çıkıyor ve Michel yani Villiers'e filan bakarsan dördüncü yüzyıla kadar dayanır tohumları. Augustinus'a filan şeyler şeylerle, evet. nominalistlerle, Fransiskenlerle, işte Dan Scotus var, Okanlı William var filan. Üstelik Machiavelli ile kıyaslanırsa daha da kuramcı. Radikaller. <gülüyor> Machiavelli'nin çağdaşları var. Machiavelli'den çok daha kuramcı olan e, Machiavelli'yi belki özel kılan bir meşruiyet ilişkisini keserken yerine yeni bir meşruiyet ilişkisi e, oluşturmamaya çalışması ve Machiavelli'ye, Machiavelli yapanın eksikliği olduğunu düşünüyorum. Tabi bir yandan makevelizm hurafe ama öteki yandan da makeveli belki mesela hükmete hükümeti değinmek gerekirse, e, hükmeti hükümetin bile bir meşruiyeti vardır. Şeye dayanır, işte, ulusal güvenliğe dayanır, kamu yarar diye adlandırılan soyut bir şeye dayanır. E, bu meşruiyetin oluşmadığı bir yerde makeveli. Onun arkasından gelecek. Biz hep Makeveli'ye arkasından gelenlerle ve yeni meşruiyet ilişkisi kuranlarla da anlamlandırıyoruz. Hobbes'la mesela değil mi? Suarez ya da Hobbes'la. hikmet Hükümet'in asıl şeyi yaptığı, resminin çizildiği noktanın oraları olduğunu düşünüyorum. Makeveli bu anlamda bir meşruiyet ilişkisini kesip yeni bir meşruiyet ilişkisini de oluşturamamış bir düşünür olarak bir sıfır noktasında. ...diye düşünürüm. Bu yüzden de... ...her türlü yoruma açıktır. Ama ilginç olan düşünürler de böyle düşünürlerdir. Spinoza gibi. Evet. Mesela Victoria gibi. Onlar geçiş aşamalarında yani. bir ayağı bir yerde... ...öteki ayağı bir yerde olan düşünürlerdir. Ama çok da caziptirler. Makeveli'yi cazip kılanın da... ...bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Söylediklerinden çok... ...belki o durduğu ikircikli yer. Evet. Yani... Devrimci bir tarafı da var düşüncesinin şüphesiz. Yani. Bir düzenin yıkılışını. Evet. Yıkılıyor düzen aslında. Machiavelli bunu görmüş. Evet. Yani çünkü şey evet. 16. yüzyıldayız. Artık bir sürü şey yıkılmış. O da iyi görüyor bunu. Anlatıyor da. Ama elbette yıkılan bir şey aynı zamanda evet. resmediyor. Şöyle de diyebilir miyiz? Siyaseti aşkınlıktan kurtarmak, yeryüzüne indirmek. Bütün kurumların da gelecekler için şunu da haber vermiş oluyor daha doğrusu. ipuçlarını. Bütün kurumların insan yapımı olduğunu ve dolayısıyla da insanlar tarafından değiştirilebileceği. Hatta gerektiğinde de yıkılabileceğini söylemiş oluyor. Yani bu anlamda bir devrimcilik var. E, i̇şte tabii. De yani bir yaratıcının çalışıyor. yerine yeni bir yaratıcı da olmaya başlıyor. Ama bakın bu da bir başka aşkınlaştırma olabilir aslında. Oluyor zaten. Evet, ulus evet. iradesiyle falan birlikte. Tanrısal iradenin yerine ulus iradesini daha mahkemele işin başında ama bunda bir aşkınlaştırma sayabiliriz. Bir başka soyutlama olarak ama gerçekten de öyle. Bir yaratıcı yerine yeni bir yaratıcı. Hükümdarın arkasından devlet gelir zaten. Evet. Ulus iradesi gelir. E, ulus iradesi yasa yaratımı demektir. Ben ne alakalı okudum? Hatta hatırlıyorum. Peleplerin düşünürü gibi bir şey de okumuştum. Evet, evet elbette. Ee, ayak takımının düşündürü denilebilir. Evet. Çünkü o küçükler adlandırdığı oğlara. İşte de Dem olsun yani. Onların hiç burjuva olmamışlardı böyle. Evet. Yavaş ayak yavaş da. şeylerin <gülüyor> etrafında. <gülüyor> İsterseniz bir ara verelim, bir müzik dinleyelim ve devam edelim konuya. Macabele, Macaberizm bir şey modern. Tepsini birden. ...konuşulduğu bir... ...Dost... ...yayınlarından çıkmış bir kitabı... ...konuşuyoruz... ...hazırlayan ve katılanlarla birlikte... ...The about grubundan... ...Rebecca Wilde adlı... ...şarkıyla devam ediyoruz. That was the last night she ever spoke şarkının adı buydu The Walkabout'dan dinledik Cuma adlı Adamlar programında açık radyoda 94.9'da ve Machiavelli konuşuyoruz bu dost yayınlarından ikinci genişletilmiş ikinci baskısı yapılmış Machiavelli Machiavelli Machiavellizm ve modernite alt başlığını ya da üst başlığını taşıyan bir sempozyumun kitabı bu e, yayına hazırlayan kitabı da e, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Cemal Bali Akal ve bu sempozyuma katılan bu konuları e, irdeleyen Ozan Erözden. Konumuz o da MEF Üniversitesi Öğretim Üyesi. Konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Ben mi sorayım bir sorayım. Ee, Makö hem ve mi... Devrimcilerin, Fransız devriminden sonraki devrimcilerini e, demin de söyledik. Peleplerin düşünürü olarak da bu tanımda ona uyuyor. Ama aynı zamanda muhafazakarlığın da çok sevdiğim bir şey. Kitlelere karşı bir düşünürü olarak da savunuluyor. Hatta Leostros'un e, talebeleri, o neo neokonlarında yeni bir Macquellici oldukları da söyleniyor. Bu, de, demin de söyledik. Bütün, aşağı yukarı bütün düşünürler için böyle bir çelişki var. Ama bazıları çok belirgin. Yani Machiavelli de çok belirgin. hiç hiçbir şeyi yok. Yani ondan çok mu ondan bütünüyle muaf mı düşünürümüz? Ee, yani, Nietzsche'de de mesela Delviz der ki Nietzsche'de faşizmin şeylerini bulmak da mümkündür der bir yerde yani. O kadar da çok uzak diyor. Evet. Ee, yani siyasetten o siyasi etiksizlikte Machiavelli'nin hiç mi suçu yok? Onu sorayım. Böyle çok kaba bile oldu ama. Şöyle cevap vereyim. Ee, bir, e, bir tarihçi olduğunu bir kere Mahkeveli'nin düşünüyorum. Bir hmm. e, siyaset felsefecisi değil. Hani bir siyaset felsefecisinin kötücül amaçları olabilir mi? Schmidt falan gibi olursa olabilir tabii. <gülüyor> Eyle, <gülüyor> ya da bu felsefecisi. E, Mahkeveli'yi biraz bundan uzak tutuyorum. Kişisel yaşamıyla da Halim Selim bir adam olduğunu zaten biliyoruz. Öyle şiddet yanlısı falan değil. Ama işte demin o sözünü ettiğim hurafenin bir doğru olup olmadığını bilmiyorum ama yaygın bir yansıması vardır. O da şey denir, Salim Stalin ve Hitler başucu kitabı yapmışlar. Yani şöyle o zaman söyleyeceğim. Bu şu demekte de oluyor aynı zamanda. Hani basit bir yaklaşım olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum. O hurafeye inananların. Demek ki Makeveli hükümdarı yazmasaydı ne Stalin Stalin ne de Hitler Hitler aynen, olacaktı. Aynen. Hiç okudukları falan kanısında da değilim ayrıca. Işte. Zaten zamanında da okumamışlar. Yani bunu yöneticilere göze girmek için yazmış veriyor. Ee, ve de bir kenara atmışlar. Hani tesadüfen e, 1532'de yayınlanacaktır ölümünden sonra. Ee, İyi ki ölmüş evet, Yani onun başına ne gelirdi bilemiyorum evet. Kitabını <gülüyor> yakmışlar Dolayısıyla onu da yakabilirlerdi <gülüyor> ee, Ama abartı olduğu kanısındayım ee, Öteki taraftan da Şey karşıtı olduğunu da Ben pek düşünmüyorum ee, İşte kitle karşıtı olduğunu de işte, Tam tersi ve üstelik ee, Yani prensin gücünü Dayandıracağı e, Yer tamam. olarak kitleyi gösteriyor Küçükler diye adlandırdığı şey. Bu çok yeni bir düşünce. Kimseden nefret ettiğini düşünmüyorum en azından. Ne küçük. Belki soylulardan büyük bir ihtimalle. E, kiliseden de pek katolik kiliseden en azından hoşlanmadığı kanısındayım. Bir de Gadir'e evet. de uğramış galiba siyasetinden değil mi? yani? E, gözden düşme ama gözden düşme bir tür rejim değişikliği. Evet. Şeyde, kent Cumhuriyeti'nde yeni yöneticiler geldiklerinde eski yöneticilerin adamı olduğu için Hı -hı. bunu atmışlar. O da... Bir daha da zaten yerine dönememiş evet. gördüğüm kadarıyla. Siz ne evet, diyorsunuz? E, yani Machiavelli'nin tabii e, Cevani'nin vurguladığı gibi en e, dikkat çeken noktası bir meşruiyet kaynağını yıkıp yerine başka bir meşruiyet kaynağı önermemiş olması. Dolayısıyla meşruiyetten mahrum ya da meşruiyet ihtiyacı hissetmeyen bir yönetim biçimi ee, buradan çıkıyor tabi meşruiyet e, referansı olmadığı sürece de e, bunu istediğiniz yere çekebilirsiniz ve hiç etikten tamamen yoksunlukta e, bu anlamda yakıştırılabilir eğer bu dolayımlı yoldan giderseniz ama buraya gitmemekte birçok açıdan mümkün makbuleli okurken okuduktan sonra... Mümkün ve belki de gerekli de. Gerekli de denilebilir <gülüyor> evet. çünkü... ...yani Machiavelli'de esas... E, ...önemli olan... E, ...o e, çok uzun bir dönem boyunca... ...yüzyıllar boyunca... ...çok geniş bir coğrafyada... E, ...kabul edilmiş bir meşruiyet kalıbını... ...yerle bir etmesi. Yani bu esas olarak buna bakmak... E, ...gerekli ve... ...işte onu devrimci yapan... Evet, yani ben de bu vesaire. açıdan o, devrimci... ...demek... E, <gülüyor> Cesaretini o, evet. göstermiştim demin. <gülüyor> evet. Ee, tabii o şeyi... E, ...o dönemin koşulları içinde... ...yazılmış e, ve... E, ...anlaşılması gereken bir şey alıp... ...20. yüzyılın, 21. yüzyılın... ...yapılarına e, uyarlamaya kalktığımızda ...ortaya bir takım... E, ...acayiplikler çıkıyor... ...ister istemez. <gülüyor> Ama o zaman... E, ...yeni meşruiyet odağa kurulmuş... E, ...olduğunu da... E, ...görmemiz lazım işte... En azından demokratik kuramın temelinde de ya da diktatöryal rejimlerin temelinde de bir meşruiyet kaynağı olarak işte ulus tahayyülüne referans yapabiliyoruz artık. Ulus diye bir işte hayali cemaatten Anderson'ın deyimiyle bahsedersek söz ediyoruz. Onun bir varlığı var, anlamı var, geçmişi var, geleceği var, her bir şeyi var. Dolayısıyla ona bakarak siyaseti kurumları şunları bunları yapılandırmaya çalıştığımızda e, Machiavelli'nin bir önceki meşruiyet kaynağını yıkarken e, ortaya çıkardığı şeyleri kullanmaya başlarsanız e, sonuç şey olabiliyor. E, nasıl diyeyim çok kötücül bir e, düşünce yapısı gibisinden algılanabiliyor. Pek küçük bir soru söyleyeyim. Yani bu durumda <gülüyor> Machiavelli'nin kendisine de yapılmış yani Machiavellizm teriminin yürürlüğe girmiş olması ve günümüzde de hala müthiş bir kullanım alanına sahip olması Machiavelli'nin kendisine bir düşünür olarak yapılan en önemli haksızlıklardan bir. belki de terimi hiç kullanmamak ve ne bileyim, arivist falan gibi başka kavramlar var. Bir sürü kavramla ama adamı <gülüyor> aldığını ha, Evet, Yani buna ilkesizlik diyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani. Mahkemeleliği okurken ilkesizlik çıkıyor mu acaba diye sorgulayabilirsin ama. Evet. Mahkemelezim demek hakikaten. Evet, yani evet. Hak, büyük bir trajik bir boyut aslında <gülüyor> önemli bir düşünce yapılmış. Çok büyük bir haksızlık gibi de okunabilir evet. belki. Bu ilkesizliği belki kısaca eklemek için şöyle de söyleyebilirim. Makyeveli'nin aynı zamanda ben bir başka okumayla işte gücü ifşa ettiğini de düşünüyorum. Şimdi onu söyleyecek soracaktım yani o, ben de. Her etik diye adlandırdığımız şey bir yönüyle de sansürcü bir nitelik taşır. teki taraftan unutma, unutma yani etiğe gönderme yaptığımızda. Makyeveli de aslında her türlü bu tür göndermenin etiğin. Ee, bir perde olarak eğer onu görebilirsek arkasında ne olduğunu gösteriyor. Yani gücün bir yerde e, hep bir yerde şeyde güç saklıdır. Hukuki olanın arkasında kuralların arkasında e, meşruiyeti perdesini ortadan kaldırdığınız zaman ki bence Mahkemelli bunu yapıyor. Yani i̇şte bak her şeyin arkasında duran bu güçtür diyen de bir ses o taraftan o yüzden de belki her dönem için bir devrimci sayılabilir. Evet yani ben tam da onu soracaktım evet. biraz önce artık yaşlanınca um umunamaya başladım evet. herhalde aklımdan çıkmış. Yani kudret muktedirlik ilişkisini en erken evet. iz izleyen işleyen ve üzerinde kafa patlatan yazarlardan biri gibi görünüyor yani. Evet ve bunu yani bir haklaştırma ıı, amacı gütmeden yapması son derece önemli işte. Yani o zaman ıı, çıplaklığı... Gerçek, Gerçekçilik diye. <gülüyor> evet gerçek. Evet, yani çağın, her çağın en temel sorunlarından biri evet. herhalde. Bütün evet. toplumların yani kudretin nerede gizli olduğu biraz önce Cemal Bali Akal'ın da önemli belirttiği gibi evet. Böyle sadece gücü de değil aslında. Gücün olduğu her yerde bir de şiddet de var. Yani gücün <gülüyor> şiddetle olan bağlantısını da tabii. göstermiş oluyor. Tabii. Tabii. O, o bakımdan evet. devrimci. Evet. Peki bir şey daha söyleyeceğim. O kadar çok siyasetten ahlaksızlıkla birlikte anılıyor ki Mahkeme ve onu bundan kurtarmaya çalışanlarda bir başka hataya düşüyorlar gibi geliyor bana. Ee, Kasir Elim Devlet efsanesinde hatırlıyorum ben. Orada hükümdarın teknik bir kitap olduğunu söylüyor. Yani ahlaksızlığın ne ahlak kitabıdır bu ne de etik dışı bir kitaptır. Teknik siyasetin tekniğini öğreten bir kitaptır. Kimyager gibidir diyor. Aman laboratuvarda yani. böyle nasıl kimyager hmm. analiz yaparsa o da siyasi elimi analiz yapıyor. Ama siyaset laboratuvarda yapılan bir şey değil. Pek çok, çok farklı bir şey. Bu da onun hükümdarı e, makveli e, indirgeyici bir tutum değil mi sizce? Yani teknik sadece teknik siyasetin tekniği açıklayan bir kitap olarak görmek. Siz dediniz ki demin e, çok fazla konuşuyorum ama kura, ku, kuramcı olarak ondan çok daha kuvvetli olanlar var dediniz. Kuramcı yönü de ama yönünü hiçe saymak değil mi bu Kasire'nin söylediği de e tabi biraz basit bir açıklama yani, gibi gelir bana da. Siyasetten onu zaman. ahlaksızlıktan evet. kurtarmak için. Öyle. Yani bir başka versiyonu, tabi bunu söylemiyor ama Rusya'da hep şey iyi makyabelli ee, ya da diskorsinin e, söyleyelerinin iyi makyabellisi vardır ama aslında makyabelli de prensi yazarken, hükümdarı yazarken işte yöneticilerin e, yöneticileri ders verir, aslında böyle yapmayın demektedir. Filan türünden e, Kasire'ninki belki bundan da daha basit bir yorum olabilir. Çünkü o zaman şöyle söyleyeyim belki şöyle eğer Machiavelli satır aralarından o içinde bulunduğu geçiş aşamasında düşünmezsek yani iki saatte falan okunuyor bu kitap. Evet, ben, ben her sene derslerden önce okuduğum için bunu ne <gülüyor> kadar zamanda okuduğunu biraz hızlı okuyorum tabi artık bildiğim için. Ama sonuçta da ilk defa Makyavelili ile karşılaşan biri onu okuduktan sonra ne varmış bunda diyebilir. Ee, onun için başka bir şekilde okumak lazım. Yani kasireninki bu anlamda bana kalırsa çok basit bir okuma. Bakarsınız işte söyledikleri ortada teknik bir kitap fazla da bir şey yok deyip kenara atılabilir. Başkaları da söyleyebilir bunu çünkü. Belki bu bizi başka da bir sorun da işaret götürüyor. Yani günümüzde çok yaygın olduğu maalesef ee, görülebilen e, indirgemeci yaklaşım yani. Her şeyi siyah ve beyaz, dost ve düşman gibi görmek. Çok basitleştirici ama bütünsel, yani holistik düşünceye karşı çok zaman zaman da galebe çalan bir durumla karşı karşı olduğunu söylenebilir ki. Yani ne yazık ki. O yüzden evet bir haksızlık da oradan geliyor Machiavelli'ye denebilir herhalde. Bir ara daha verelim, üzüm verirseniz ve Machiavelli'nin düşüncesini... Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi yine Walkabouts grubundan The Stuffing of Place diye bir şarkı dinleyeceğiz. Sad. It betrays me wherever I go Said the best way a man can go down Is to die with his face to the stone And you guess that the way I go down Like a gambler who rode back to sleep But that night on the mountain I staged my own death Scattered far down the trail, and I dreamed of your neck and your raven hair crown. No trace, I jumped over the rail. Move along, cannot stay. We're we'll stopping at a Move along, cannot stay. We're stopping at Chasing a snap You'll call out the chase if you ask And I promised to you I would see my way through. I'd come back to get you someday With silver for teeth and blood in my hair I'd come back to get you someday Move along, cannot stay You'll stop in our place Move along, cannot stay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 Evet, Cuma Adlı Adamlar programında about dinledik. Şimdi Machiavelli üzerinde konuşuyoruz. Elimizdeki kitap Dost yayınlarının genişletilmiş ikinci baskısı 2014'te yayınlanmış. Machiavelli, Machiavellizm ve modernite üst başlığıyla Machiavelli üzerine yapılmış bir sempozyumun Kitaplaştırılmış hali ve konuklarımız da bu kitabı hazırlayan Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Cemal Bali Akal ve kendisinin de makyavelli Machiavelizm ve Meşruiyet Sorunu diye de bir makalesi yer alıyor o kitabın içinde, derlemenin içinde. Aynı zamanda bir diğer konuğumuz da MEF Üniversitesi'nden Ozan Eröz'den. O da Makyabelizm, Hikmet-i Hükümet ve Modern Devlet başlıklı bir makaleyle bu kitabın içinde yeni yer alanlardan biri. Biz de kitabı ve bütün sorunları 500 yılın meselelerini konuşmaya çalışıyoruz. Onlara sormaya çalışıyoruz. Peki bir şey de, e Meşruiyetin kaynağını göstermediğini söylemiştiniz. Yanım, yani yanlış anlamıyorsam. Bunun de, Machiavelli'nin devrimci yönü olduğunu söylemiştiniz. Fakat e, skolastik e, düşünceden koparken modern siyasete de doğru bir yol, yol alıyor bu, Machiavelli. Modern siyaseten anladığı nedir? Nasıl bir siyaset öneriyor? O, bu konuda hiçbir ipucu sunmuyor mu bize? Yani günümüzdeki siyaset anlayışından farklı ol, olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi, Elbette yani Machiavelli'yi evet. zaten dönemi içinde düşünürsek başka türlü olması da mümkün diyen yani Demin de dediğim gibi bir süreç içinde Machiavelli'yi biz değerlendiriyoruz. Onu yeniden okurken aslında Machiavelli'yi izleyenlerle birlikte... ...hani modern düşüncenin içinde, siyasi hukuki düşüncenin içinde değerlendiriyoruz... ...ve ona göre Machiavelli'den bir anlam çıkartıyoruz. Ee, ama demin de söylediğim gibi bir anti-feodal olması... ...Machiavelli'nin hem Katolik Kilisesiye karşı olması... ...hem belli bir hakim sınıfa karşı olması... ...zaten yeni bir hakim sınıfın... ...yeni bir meşruiyet anlayışında... ...habercisi olması anlamına geliyor ki... ...yani ben Luther'in de... ...Mahkeveli'nin izleyicilerinden biri olduğunu düşünüyorum... Hmm. ...okuduğu için filan değil... ...muhtemelen nefret eder okumuşsa bile... ...bambaşka bir şey olduğunu düşünebilir... ...kendi düşüncesinden farklı... ...ama sonuçta işte protestanlığın ...düşmanı bir düşmanı dostumdur <gülüyor> diye... Yeni bir dünya. Çünkü dünyevi efendiye sonsuz itaat borçlusunuz diye. insandır Luther. E, Machiavelli de başka bir şey söylemiyor aslında. İlk evet. temsilcisi olduğunu düşünebilirim. Bu anlamda moderniteyi hazırladığı Machiavelli'nin söylenebilir. Ama öteki taraftan da işte modern olan ve olmayan unsurlarla bir. Modern olmayan derken Machiavelli'nin modernite öncesinin düşünürü olduğunu söylemek istemiyorum. Yalnızca bir sıfır noktasında kalmış düşünür. Bu öyle bir dönem ki aşağı yukarı 100-150 yıllık bir şey çöküyor. Ama bu arada eski kalınlıklar hep öyle olur zaten. Sürüp gidiyor. Terminoloji öyle. bazı eski bazı yeni. O yeni şeylere gerçekliklere eski atlar veriliyor ya da yeni atlar bulunuyor. Makeveli de diliyle de öyledir zaten. Yani mesela devlet kelimesini kullanır. Statu. Evet, bu, çok bu çok modern bir modern, şeydir. Evet. Ee, ama onun dışında mesela sözleşme düşüncesi aklına hiç gelmez. E sözleşme olmazsa da tam anlamıyla modern olunmaz. Çünkü ulus iradesi oradan çıkacaktır. Hani Mahkeveli de hep derler, e, ulusçu bir düşünce vardır. Bende tohumları vardır. Evet. Elbette diyorum. Mesela ulusal orduyu işaret eder. Ee, geleceğin aslında silahlı teşkilatlanmasıdır. Makheveli'nden uzun süre Napolyon'a kadar neredeyse böyle bir evet. şey görmeye imkanı bulamadık. Bu yüzden zaten derler ya Napolyon hep şeydir. İlk gerçek izleyicisidir Makheveli'nin. Mahkeveli evet. Tohumlar var bazı yerlerde. Yani ama nereden? Napolyondan geriye gittiğimiz zaman makövidi de yani. görebiliyoruz. Evet. Yani burada demin sözünü ettiğimiz şey bir saniye içinde dönmekte yarar ve bağlamın yani çok kolay okunduğunu söylemiştiniz kitabın yani biraz hızlı okuma iki saatte bile bitirildiğini. Bu tabi bağlamdan koparıldığı zaman. Ee, ...Makyavelizm gibi... ...bir kavramın doğmasına yol açan bir şey... Yani ...her şeye bağlam aslında... adam, evet. bir, kağıdan, bir toplumun... Bütün ...tarihin bütününü temsil eden biri yani... ...öyle değil mi? Öyle bir de... E, ...bugünkü siyasete e, yönelik olarak... ...Makyavelin düşüncesinden... ...ne çıkarılabilir diye de ...belki biraz da... Yani, e, ...bugün için geçerakçı olan... ...popülizme de... E, ...yönelik bir şeyler söylenebilir... E, bu şuradan e, somut olarak aklıma geldi. E, bundan e, yaklaşık bir yıl önce e, işte Avusturya'da bir üniversiteden bir e, Balkanlar üzerine araştırma yapan çok bilindik bir profesör. E, Balkanlar için prens diye bir şey yazdı ve kısa bir şey. E, bugün Balkanlardaki ülkelerde aynı şeyleri görüyoruz. Yani e, popülist politikalarla buna Türkiye'de de dahil edebilirsiniz. E, bir... Ee, siyasi grubun bir siyasi partinin e, açık ara önde gider bir konumda olması sürekli olarak seçimlerde ama burada izlenen bir takım yöntemler var ve e, prens'ten aldığınız bazı işte halka dayandırma vesaire e, gibisinden şeyleri <gülüyor> buna uygulayabiliyorsunuz yani e, kitleye yönelik olarak siyaset yapmak fikrinin ee, kullanılım biçimleri üzerinden de modern siyasette popülizmin e, bir yerde belki makyavirizme kadar e, düşünsel bir açıdan e, götürülebileceğini de söyleyebiliriz diye. Belki, belki burada e, yalnız Balkan ülkelerini de değil belki Britanya'yı bile katabiliriz Brexit'in nasıl geçtiğini <gülüyor> düşününce yani insan evet. şaşkınlığa kapılmıyor değil ve da karşılaştırılıyor şey o, onun kıyasını. Aralarındaki bir karşıtlık mı var yoksa benzerlik mi? Ben ya da karşıtlıklar ama benzerlik bulmak, egelerde bulmak mümkün mü? Devamlılık olduğunu düşünüyorum. Yani siyaset teorisi iki büyük teori. Elbette ee, işte şey e Hükümdardan yalnızca Mahkeveli söz eder. E, muhtemelen ondan daha fazlasını da düşünemez. Ama hükümdar diye adlandırdığımız şey neredeyse e, daha sonrasının bireyidir. Yaratıcı bireydir Hatta artık e, kendi kaderini değiştirilecek olan bir varlıktır. E, Hobbes'un şeyinin Ölümlü Tanrı diye adlandırdığı bir devlet düşünürdür Hobbes. Devletinin, e, Machiavelli'nin prensinin devamı olduğunu düşünüyorum. Machiavelli, Hobbes gibi devleti düşünemezdi. Ama o prensin arkasında gelecek olan güç o olacaktır. Daha sonra da ulus olacaktır evet. tabii. Ama genel olarak modern birey diye de adlandırabiliriz bunu. Bitiriyor muyuz? Evet yavaş yavaş bitirebiliriz. Ben e, kitabın kapağı, kapak e, tasarımı üzerine de bir ufak soru sormak istiyorum. Yani aynadan bakınca düz okuma ile Machiavelli görünebilecek şekilde ilginç bir kapak tasarımı var. Bu, Ona e, değinmek isterim. Çok sevgili bir arkadaşımın da aslında Raul Mansur'undur. Ravul'u belki e, tanırsınız e, Dost yayınlarının bir ara yönetmeniydi Sonra da e, şimdi Ankara'dan Uzakta yaşamayı seçti ama Bütün kapak tasarımlarını o yapar Ben de hep e, büyük bir sürpriz Beklerim hiç şey yapmam gelsin Kitap diye o aslında biraz Machiavelli'nin farklı yorumlarına denk düşen bir kapaktır gibi geliyor bana. Yanlış anlaşılabilir Machiavelli çünkü Machiavelli'sinde. Evet çok başarılı bence başka bir yorum da yapılabilir. Gayet özner şeyler bakıp kendini aynada gibi görebiliyor insan diye de yapılabilir. Bence çok başarılı bir kapak tasarımı. Onun için de ayrıca teblike şayan. Peki çok teşekkür ederiz. Cemal Bali Akal Bilgi Üniversitesi'nden ve Ozan Eröz'den MEF Üniversitesi'nden çok en azından bizim çok keyifli kendi payıma konuşursam çok keyif aldığımız bir sohbet gerçekleştirdik. Makiavelli makyavelizm ve modernite üzerine çıkan Dost Kitap Evinden yayınlarından çıkan bir kitap üzerine mahkemeden konuşmuş olduk. Çıkarken de bir parça daha çalarak gidelim. Iron and Wine grubundan dinleyeceğimiz Cinder and Smoke adlı parçayla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Smoke. The snake in the basement found a juniper shade Çeviri adamlar hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra açık radyo program Destekçisi olun